Eli geniş olan elinin genişliğine göre nafaka versin, rızkı dar olan da Allah'ın ona verdiğinden o ölçüde harcasın. Allah bir kimseyi ancak kendine verdiği ile yükümlü kılar. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.